Dördüncü bab, İmamet erkan, salat ve selamdan sonraki meseleler beyanındadır. Namazdan evvel ve kıraat esnasında imama düşen vazifeler. Namazdan evvel imama terettüp eden vazifeler altıdır. 1- Sevilmediği cemaate imam olmamak ancak ekseriyetin ittifakı ile muteberdir. Eğer kalliayette olanlar dindar ve salih kimseler ise söz onlarındır. Hadis de setunla tucevu salatuhum ru'suhum. El abdul abiku ve emratun zevcuha sahitun aleha ve imamu em emme gauman <gülüyor> ve hum karihun. 3 kişinin namazı kabul olmaz, namazları başlarından ileri geçmez. 1- Efendisinden kaçan köle, 2- Kocası kendisinden razı olmayan kadın, 3- Sevilmediği cemaate namaz kıldıran imam diye varit olunmuştur. Sevilmediği cemaatin önüne geçmek men edildiği gibi ardından da kendisinden daha iyi bilen var ise yine öne geçmesi mekruhtur. Ancak o zat öne geçmezse o zaman kendisi geçebilir. Bu gibi mazeretler bulunmadığı vakit imametin şartlarına riayet edeceğini anlarsa geçsin ve kıldırsın. Bu anda sen de geç ben de geçeyim diye münakaşa etmek mekruhtur. Denildi ki bir kavim ikamet esnasında imamet için münakaşa ettiklerinden Allah suretlerini nesetmiştir. Sahabe arasında imamet hakkında rivayet edilen müdafa imamete geçmek için değil daha iyisini imamete geçirmek için veya namaz kıldırmakta muhtemel kusurlardan kaçındıkları içindir. Zira imamlar kefillerdir çünkü çünkü daima namaz kıldırmayan imam olunca meşgul olur. Bilhassa aşikara okuduğu zaman cemaatten utanıp ihlasın kaybolacağından korkar. İşte türlü sebeplerden imamlıktan kaçınmış olabilirlerdi. Ki, her ne kadar her ikisinin ayrı ayrı fazileti varsa da imamlık ile müezzinlik bir arada bulunması mekruh olduğundan imamlığı tercih etmelidir. Çünkü imamlık daha evladır. Bazıları ezanın fazileti bahsinde anlattıklarımıza ve Peygamber Efendimiz El İmamu daminun vel müezzinu mütemun. İmam kefil, müezzin ise kendisine güvenilen bir emindir. Hadisine istinaden müezzinliği tercih etmişler. Çünkü kefalette tehlike vardır. Bu hususta peygamberimizin diğer hadisleri El imamu aminun fe iza raka farku ve iza secde fescudu İmam emindir. Rükû ettiği vakit siz de rükû edin, secde ettiği vakit siz de secde edin. Diğer bir hadiste Fe in etam felehu ve lehum neqasa fa alayhi namazı tam kıldırırsa kendisinin ve cemaatinin lehine noksan kılarsa yalnız kendi aleyhinedir. ve yine peygamber efendimizin Allahumme erşidni erşid el ümmete ve fir lil Allah'ım imamları irşat et müezzinleri de mağfiret et Hanefilere göre her ikisinin de zatın uhdesinde toplanması daha makbuldür. Yani mühemmezin hemiman. Mağfiret rüştü istemekten evladır. Çünkü rüşt mağfiret için istenir. Haberde men emme fi mescidi seb'a sinine ve cebet lehul cennetü bila hisabin ve men Ezne 40 ame dahil el cennete bi gayri hisab bir mescitte 7 sene imamlık eden kimse hesapsız olarak cennete girmeyi hak eder 40 sene müezzinlik eden hesap görmeden cennete girer İmamlığın müezzinlikten daha faziletli olduğu bu hususta sözün doğrusu İmamlık müezzinlikten daha faziletli olmasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anh ve onları takip eden imam, imamlar müezzinlik yapmamış imamlığa devam etmişlerdir. Gerçi imamlıkta kefalet tehlikesi var. Fakat fazilet de bu tehlike nispetindedir. Nitekim emirlik ve hilafette tehlikeler olduğu halde Peygamber Efendimizin min sultanin adilun efzalun ibadeti 70 seneten bir gün adaletle hükmetmek 70 senelik ibadetten hayırlıdır. Tabarani İbn Abbas'tan hadisiyle eftel olduğunu bildirmiştir. Bu sebeptendir ki fazileti ve fıkı daha çok bileni öne geçirmek imam yapmak vacip oldu. Nitekim bir hadisinde İmmetikum şüfa'akum ev qale veftukum ilallahi fe in redtum en tesku salatukum fe qaddimu khiyarakum İmamlarınız şefaatçilerinizdir. Yahut sizi Allah'a iletenlerdendir. Namazınızın tamamlanmasını isterseniz imamete en hayırlınızı geçirin buyuruyorlar. Selef'in bazısı diyor ki peygamberlerden sonra alimlerden daha üstün, alimlerden sonra da namaz kıldıran imamlardan daha üstün kimse yoktur. Çünkü Allahu Teala ile kulları arasında yani Allah'a giden yolu göstermekle bunlar bulunur. Peygamberler nüb nübüvvetleri ile, alimler ilimleri ile bunlar da dinin direği olan namazı kıldırmakla. İşte bu delillere dayanarak sahabe-i kiram Ebubekir radıyallahu anhı hilafete takdim etmiştir. Çünkü onlar diyorlardı ki Nazarına feize salatu imadü deyni fehtarnâ lidünyâna men radıyahû Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li dinine. Baktık ki namaz dinimizin direğidir. Dinimiz için Resul-i Ekrem'in tercih ederek imamlığa geçirdiği bu zatı, yani Hazreti Ebu Bekri, biz de dünyalığımız için önder seçtik. Buhari ve Müslim'de geçiyor. Bilal-i Habeşi radıyallahu anhı, seçmediler halbuki peygamber onu da müezzin olarak seçmişti. Peygamber Efendimizden rivayet edilen bir hadiste "Galelehu raculun ya Resulullah ya Resulallah dulleni ala amelin edkhulu bihil cennete gale kun müezzinen kun müezzinen gale la istati'a gale kun imaman" la estetiği ya o sali İmam ya Raulallah beni cennete götürecek bir ameli bana öğret deyince Peygamber Efendimiz müezzin ol adam yapamam peygamberimiz İmam ol yine yapamam deyince o halde imamın ardında kıl buyurdu bu hadiste peygamberimizin müezzinliği tak. Dim buyurması cemaatin, cemaatin onu imamete geçirmeyeceklerini tahmin ettiği içindir. Sonra imamlığı teklifi yapabileceğini zannettiği içindir. 3- İmam namaz vakitlerine riayet ederek Allah'ın razı olduğu ilk vakitte namazı kıldırmaya gayret etmelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz rivayet edilen bir hadiste fezlu ezz evve, il-vakti ala akhirih ke ala dünya. vaktin ilk cüzünün son cüzüne nisbetle fazileti ahiretin dünyaya olan fazileti gibidir yine hadisinde innel abdu le ysalli le ysalli as-salate fi akhiri تَفُطْهُ وَلَمَّا فَاتَهُ مِنْ اَوْوَلِي وَقْتِهَا خَيْرُ لَهُ مِنَّ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Gerçi vaktin son cüzünde kılınan kimsenin namazı kazaya kalmış değil. Fakat ilk vakitten kaybettiği fazilet bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır. Cemaatin çoğalmasını beklemek için vakti geci geciktirmek, Doğru değildir. Belki ilk vaktin faziletini ihraz için bir anvel namaza başlanmalıdır. Vaktin evvel cemaatin çokluğundan ve hata, hatta süreyi uzatmaktan da makbuldür. Denildi ki, eshab namaz için iki cemaat buldu mu üçüncüyü, cenaze için dört kişi buldu mu beşinciyi beklemezlerdi. Hatta seferdeyken taharet almak için bir sabah namazında Tebük gazvesinde peygamber efendimiz gecikmişti. Sahabe peygamberimizi beklemeyerek Abdurrahman bin Avf'ı öne geçirdiler. Ancak ikinci rekatta yetişebilen peygamber efendimiz imamın selamından sonra kalkarak bir rekatı kılmıştır. Bu hususta peygamberimizden özür dilemeleri üzerine peygamber efendimiz <gülüyor> Güzel ettiniz. Böyle yapmalısınız. Buhari ve Müslüm'de geçmiş. Buyurdular. Yine bir pazartesi öğle namazında peygamber efendimiz gecikmişti. Sahabe Ebu Bekir radıyallahu anh'ı öne geçirdiler. Peygamber efendimiz de gelerek onun yan tarafına durdu. İmam müezzini beklemez ancak kamet için müezzin imamı bekler. İmam ile müezzin hazır olunca daha kimseyi beklemezler. İmam ile müezzin hazır olunca daha kimseyi beklemezler. 4- Taharetinde ve bütün şartlarında Allahu Teala'nın emanetini eda etmeye niyet etmelidir. Müezzinlik ve imamlık için ücret almak. Asıl ihlas imamlık için ücret almamaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Osman İbni Ebi, Ebi Sakafi'ye İttxuz mezenen, la alel alel Bir müezzin bul okuduğu ezan için ücret almasın, buyurmuştur. Ezan namaza bir yol ve davettir. Ona ücret alınmazsa imamla ücret almamak evveliyetle sabit olur. İmama tahsis edilen mescit, Vakfından veya sultandan veya başka bir kimseden imamlık için nafaka almak haram değilse de mekruhtur. Farzlarda aldığı ücretteki kerahat, sünnetlerde aldığı ücretlerdeki kerahattan ağırdır. Para aldığı takdirde bunu imamlık parası değil, zaman, devam ve camiye, murakabe ücreti olarak almalıdır. İmamın emin olmasına gelince bu da batınını hısk ve kebair ile Küçük günahlarla de, günahlara devamdan temizlemektir. İmamlığa hazırlanan kimseye layık olan bütün imkanları ile bu gibi hatalardan kaçınmaya gayret etmektir. Çünkü o cemaatin öncü ve şefaatçisi demektir. Yakışan aralarında en nezih bir insan olmasıdır. Zahirini de hadesten, cünüplük ve abdestsizlikten, hubustan, kir ve pislikten temizlemektir. Bunları kendisinden başka kimse bilemeyeceği için bu hususlarda çok dikkatli davranmalıdır. Hanefi mezhebinde sabah vaktini bir yanlışlık olursa yeniden abdest alıp kılacak vakit kalıncaya kadar tehir ede daha sevaptır. Bu hususta peygamberimizin hadisi vardır. Aynı zamanda meşru olduğu için gece ve gündüz melekleri buna şehadet eder. Öğle namazının da yaz günlerinde bir miktar serinletmeye dair hadis vardır. Bunun için Hanefilere göre onu da biraz tehir evladır. İkinci vaktini de ihtilaflardan kurtarmak için vakti kerahate düşmemek şartıyla biraz tehir makbuldür. Yatsı namazını da gecenin üçte birini biri geçinceye kadar tehir etmek daha faziletlidir. Diğer namazlar ilk vakitte kılınır ve camilerde daima ilk vakit tercih edilir. Yalnız sabah namazı müstesnadır. Hanefiler ulema-i müteahhirinin fetvalarına istinaden keharet, kerahetsiz sevazına hükmetmişlerdir. Yani bu imam ve müezzinlik ücreti için söyle, söyleniyor. Namaz kılarken abdestsiz olduğunu hatırlarsa hemen bozmalı. Hatta namazda yellense bile hiç çekinmeden başkasını yerine çekip kendisi kenara çekilmelidir. Bu haller haya edilecek şeyler değildir. Süfyan-ı iyi ve fena herkesin ardında namaz kıl ancak içkiye devam eden, şikare fenalık işleyen fasık, anne babasına asi olan, bidati irtikab irtikap eden ve efendisinden kaçan kölenin ardında kılma demiştir. Hanefilere göre fasık ve facir her imamın ardında namaz caizdir. 5- Safları düzeltmeden tekbir almamalı, sağına soluna bakmalı ve safları düzeltmelidir. Sahabe omuzlarını bir hizaya getirir, topuklarını birbirine yaklaştırırlardı. Müezzin ikameti bitirmeden de tekbir almamalıdır. Hanefilere göre o rivayet olmakla beraber... قَدْ قَامَةُ السَّلَاهِ denildiği vakit imamın tekbir almasını daha uygun bulmuşlardır. Mezzin ezanı ile ikametinin arasını cemaatin vaziyetine göre ayarlamalıdır. Burada لِيَتَمْ مَهْهَلَ مُؤَزِّنُوا بَيْنَ الْاَزَانِ وَالْاِقَامَةِ Büquderi, ma yifragol min taamhi ve almu'tsari min i'tisarihi. Müezzin ezan ile ikamet arasını yemek yem bitirinceye, abdesti daralan da abdest alıncaya kadar tehir etmelidir denilmiştir. Çünkü Peygamber Efendimiz su dökülmek veya k kazayı hacet gibi sıkıntı ile namaz kılmaktan men etmiştir. Yine huzuru kalbi için yemeğin namaz üzerinde takdimini emir buyurmuştur. Bütün tekbirleri yüksek ses ile almalıdır. Cemaat ancak kendisi duyacak kadar sesini yükseltir. Faziletini kazanmak için imamete niyet etmelidir. Kendisi eğer niyet etmez, cemaat de imamete uymayı niyet ederse namazı sahih, Yalnız imama uymak faziletini cemaat ihraz ederse de imamete niyet etmediği için imam imamlık faziletini ihraz edemez. Cemaat imam tekbiri bitirdikten sonra tekbir almalıdır. Kıraattaki vazifeler üçtür. 1- Aşikar ve gizli okunacağı yerler adeta yalnız namaz kılıyor gibi istiftaht. Duasını bu şafilere göredir. Bize göre gizlice Sübhanek ve e Uz Besmele okur. Şafilere göre Fatihanın başında Besmele Fatihadan olduğu için onu ayrı zikretmedi. Hanefilere göre o da e Uz gibi gizli okunur. Sonra Fatiha'yı ve sureyi sabah namazının tamamında akşam ve yassının ilk iki rekatlarında aşikare okur. Yalnız kılan da böyledir. İmam ve cemaat birlikte ve aşikare amin derler. Besmele'yi de aşikare alırlar. Hanefeleri göre aşikare amin demek mekruhtur, gizli denir. Besmeli'yi de aşikare alırlar. Bu şafilere göre. Bu hususta rivayetler ihtilaf, ihtilaflı ise de i̇mam Şafi bunu tercih etmiştir. 2- Namazda imamın fasıla verdiği yerler. İmam efendi kıyamın 3 yerinde sekte etmelidir. Semura İbni Cündü ve İmran İbnül Hüseyin'i peygamberimizden şöyle rivayet etmiştir. 1- En uzunu Nuh birincisi tekbir ile Fatiha arasıdır. İmam bu arada istiftah duasını veya bu kadar zaman durmakla cemaate Fatiha okumak imkanını sağlamış olur. Şayet durmazsa şafilere göre cemaatin Fatiha'yı okuması zaruri olduğu için dinlemek faziletinden mahrum kalırlar ve mesubulu imam olur. Bu kadar zaman durursa mesuliyet bu arada Fatiha okuyamayanların kendilerine racidir. İmama uyan hanefiler gizli ve aşikare sükut eder dinlerler. 2. Fatiha'yı bitirdikten sonra ilk sektenin yarısı kadar bir duraklama yapar ve ikinci sekte de Fatiha'yı bitirmeyenler ikinci de tamamlamış olurlar. Hanefilere göre böyle bir sekte yoktur. Üç, üçüncüsü, üçüncüsü zammı sure ile rükû arasında ve kıraat ile rükû tekbirini ayıracak kadar kısa bir sekte yapar. Çünkü Peygamberimiz kıraatı rükû tekbirine vasıt men etmiştir. Cemaat imamın ardında şafilere göre Kur'an'dan yalnız Fatiha'yı okur. İmam süküt etmezse Fatiha'yı imam ile birlikte okur ve kusur imamındır. Yine şafilere göre cemaat uzakta olmak sebebiyle imamın sesini duymuyorsa sureyi de okumasında beis yoktur. Namazda okunacak sureler. Sabah namazında 100 ayetin altında yani 100 ayete varmayan iki sure okumalıdır. Çünkü sabah namazına daha karanlık iken başlayıp uzun süre koşmak sünnettir. Hatta namazda iken ortalık ağırsa zarar vermez. Bununla beraber ikinci rekatta herhangi bir surenin sonundan 20 veya 30 ayet okumakta beis yoktur. Çünkü daima surenin başlarından okunduğu için son kısımları da daha az duyulur ve bu suretle dinleyicilerine daha iyi tesir eder. Bazı alimlerin hoş görmediği sureyi başından başlayıp kesmek ve başka suriye intikal etmektir. Halbuki peygamber efendimiz Yunus suresinin bazı ayetlerini okudu. Musa ve Firavun ile alakalı ayetlere geldiğinde kesti ve rükua gitti. Yine rivayet olundu. İnnehu sallallahu aleyhi ve sellem kara fil fecri ayeten minel bakarati, ve hiye kavluhu gulu amennâ billahi ve mâ Peygamber Efendimiz sabah namazının birinci rekatında Bakara'dan Kulu A'menna Billahi ayetini ikinci rekatta da Ali Imran'dan Rabbena ayetlerini okumuştur. Yine Peygamber Efendimiz bilal Habeşi'nin namaz kılarken bir oradan bir oradan... Bir buradan ayetleri toplayarak okuduğunu duydu ve sebebini kendisinden sordu. Bilal de iyi güzel yani rahmet ayetlerini bir araya toplayarak okuyorum diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz de güzel yapıyorsun buyurdu. Öğle namazında tıvalı mufassal yani uzun surelerden okur. 30 ayete kadar kifayet eder. İkindi de öğlenin yarısı kadar evsatı mufassal orta sureler akşam namazında Kısa mufasal yani son küçük surelerden okur. Peygamberimizin son namazı. Peygamber Efendimizin kıldığı son namaz akşam namazıdır. Burada el mürselat okumuş ve ondan sonra bir daha namaz kılamamıştır. Buhari ve Müslim'den. Namazı uzatmak ve kısaltmak Hülasa cemaat ile hafif kılmak hele cemaatin çokluğu zamanında daha da makbuldür. Bu ruhsatı Peygamber Efendimiz şu mübarek ile mübarek sözü ile ifade buyurmuştur. İza sal salleh hakkum bin nasi falyefef fe inne fihim haceti Sizden biriniz cemaat ile kıldırdığı vakit mümkün olduğu kadar hafif kılırsın Çünkü cemaat arasında ihtiyar, hasta ve ihtiyaç sahipleri olabilir. Kendi başına kılınca istediği kadar uzatsın. Muaz ibn Cebel radiyallahu anh yatsı namazını Bakare suresi ile kıldırmıştı. Bir tanesi namazı bozdu ve kendi başına kıldı. Bunu görenler bu adam münafık oldu dediler. Hatta Muaz da bu adama doku bu adama dokundu. Her iki taraf Resulullah'a müracaat ettiler. Peygamber Muaz'ı zecrederek "Sen fitne mi doğurmak istiyorsun ya Muaz? Ne olur et tarık El-Ala, el Şems gibi sureleri oku." buyurmuştur. Erkanındaki vazifeler üçtür. Bir İmam rükû ve sucud tesbihlerini üçten fazlaya çıkarmamalıdır. Hazreti Enes radıyallahu anh'dan rivayet olunmuştur ki ma raitu e haffe salaten min Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem fi tamamin Rasul Ekrem'den hafif ve hem de tam namaz kıldıran bir kim. Resul hafif ve hem de tam namaz kıldıran başka bir kimseyi görmedim. Diyor. Ömer, İbn Ömer bin Abdülleziz Medine emiri bulunduğu sırada ardında namaz kılan Enes bin Malik yine bu gençten daha güzel peygamberimiz gibi namaz kıldıran bir kimseye tesadüf etmedim. Biz peygamberin ardında tesbihleri onar onar söylerdik demiştir. Yine mücmel olarak rivayet edildiğine göre dediler ki nusbehu ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ruk'u ve sucudi aşran ashra biz peygamberin ardından namaz kılarken ruku ve sujudda onar kere tesbih ederdik bu güzel fak fakat cemaatin çokluğunda üç kere söylemek daha güzeldir. Fakat cemaat has kimseler ise yine on kere tesbih etmekte beis yoktur. Hanefilere göre tesbihler tek olmalıdır. İşte bu şekilde bu husustaki rivayetler de telif edilmiş oldu. Ancak imam rükudan kalkarken simiallahu limen hamide demelidir. İmama uymanın keyfiyeti. İkinci vazife cemaate aittir. Rükû ve sucutları imam ile beraber değil, imamın ardından gitmeli. Mesela imamın alnı secdeye değdikten sonra cemaat secdeye eğilmelidir. Hanefilere göre imamı hemen takip eder. Sahabe-i kiram peygamber efendimize bu şekilde iktidar ederlerdi. Rükû'a da aynı vaziyette imam eğildikten sonra rükû'a gider. Denildi ki insanlar üç sınıf olarak namazı bitirir. Bir kısmı, 25 derece alır. Bunlar imamı takiben, secde ve rükuya gidenlerdir. Diğer kısmı 1 derece alır, alır. Onlar da imam ile beraber secde edenlerdir. Üçüncü kısımda hiçbir şey almadan namazdan çıkar. Bunlar da imamdan evvel rükû ve sucuğu da gidenlerdir. İmam iken namaza gelenin ayak sesini duyduğu vakitte... Cemaate ve o rekata yetişmesi için rükûu uzatıp uzatmaması hususunda ihtilaf edilmiştir. Cemaati yormamak şartıyla evla olan biraz uzatmaktır. Hanefilere göre ardındaki cemaat daha kıymetli olduğundan fazla uzatmaması daha evla edir. duası 3. İmam teşehhüd duasını teşehhüd miktarından fazla uzatmamalı Hanefi mezhebinde birinci teşehhüdde tahiyattan daha fazla bir şey kal, katmaz. Müfret sigasıyla Allahum ma manfirli, Allahum manfirli, Allahum beni manfiret et şeklinde yalnız kendine değil cemî sigasıyla Allahum manfirlene, Allahum bizi manfret et şeklinde etmelidir. Duayı imamın yalnız nefsine tahsis etmesini mekruh saymışlardır. Teşehhüde eserlerde varit olan şu beş kelime ile dua etmesinde beis yoktur. Duasında neuzu bike min azabi cehennemel kabri ve neuzu bike min fitnetil mehyâ vel memâd ve min fitnetil mesiheddeccâl ve izâ eratte bi kavmin Fitneten feekbidna ileyke ki meftunin. Namazda Türkçe okunmaz fakat teberrüken mealinde vermiş tevirmen. Allah'ım cehennem ve kabir azabından dirilerin ve ölülerin fitnesinden mesih canin Deccal'in fitnesinden sana sığınırız. İnsanlara belayı murat ettiğin vakit bizi müptela etmeden kendi tarafına al. Deccale ve Mesih, den, Deccale Mesih denmesi bir gözü kör olduğu içindir. Namazdan çıkış, tahallül ile alakalı vazifeler. 1- Selam verirken cemaate ve bütün Müslümanlara niyet etmek. Selam verdikten sonra bir miktar yerinde oturmak Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle yaparlardı ve sünneti başka yerde kılardı. Eğer ardında bir kadın var ise onlar kalkıncaya kadar bekler. Meşhur haberde innehu sallallahu aleyhi ve sellem lem yekun yaq'udu yek illa qadrah kavlihi Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte ya zelcelal vel ikram. Peygamber Efendimiz selam verdikten sonra Allahümme entes selam ve minkes selam diyecek kadar otururdu. Deniliyor selam verdikten sonra layık olan cemaate dönmektir. İmamdan evvel cemaatin kalkıp gitmesi mekruhtur. Hanefilerde böyle bir kerahat yoktur. Rivayet olundu ki Talha ve Zübeyr radıyallahu anh'a bir imamın ardında namaz kıldılar. Selamdan sonra imama dönerek çok güzel namaz kıldırdın. Yalnız namazdan sonra cemaate dönmedin. Burada kusur ettin. Cemaate hitap ederek çok güzel kıldınız. Fakat bir kusurunuz var o da imamdan evvel dağıldınız dediler. Fakat bir kusurunuz var o da imam yani imamın cemaate dönmesi lazım. Cemaatinde imam arkasını dönmeden hemen ayrılmaması gerekiyor. İmam ister sağa döner ister sola fakat sağa dönmesi daha güzeldir. Hanefilere göre arkasında kılan yok ise tam cemaate döner. İşte mutlak 5 vakit namazdaki vazifeler bunlardır. Sabah namazına gelince burada şafilere göre konut duasını okur. İmam Allahumme ahdini der, cemaat de amin der. İnneke takzi ve la kavlinde amin denmez. Bu tazimdir. Cemaat de bunu imam ile okur veya Yahut bela ve ene alelke minesh şeyd minesh şahidîn. sadakte ve Berarte der. Kunut'ta elleri kaldırarak hakkında bir hadis de rivayet edilmiştir. Kunut'ta elleri kaldırmak hakkında bir hadis de rivayet edilmiştir. Hadis sahih ise elleri kaldırmak da müstehaptır. Her ne kadar teşehhüdün sonunda okunacak dualarda elleri kaldırmak ihtilaflı ise de çünkü teşehhütte eller kalkmaz. İtimat şariden gelendir. Teşehhüt ile kunut arasında fark vardır. Kunutta ellerin vazifesi yoktur. Fakat teşehhütte elleri diz üstüne koyup şahadette parmak kaldırmak vardır. Doğrusunu Allah bilir. Bütün bunlar şafi mezhebine göredir. Hanefilerde kunut vitirde vardır. Başka namazlarda yoktur. Mütercimin notu. İşte bu saydıklarımız imamlığın adabındandır. Her işte tevfik Allah'tandır.